Hocam şey kendi ölmeden önce kendi ruhuna hatim okuyabilir misin? Evet. Biz bunu soracaksın hocam. Yöneltelim hocamıza sıhhat diliyoruz. Kandilinizi tebrik ediyoruz. Çorum'a selamlarımızı iletiyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Evet Mustafa hocam. Kişi kendine ölmeden önce hatim indirebilir mi? Evet ya. Yani aslında yaptığınız hatim o ruhunuza gidecek. Yani ruhunuzu okumanıza gerek yok. Siz okuduğunuz her ayetin her harfine 10 sevap alıyorsunuz. Yani Bismillahirrahmanirrahim dediğinizde 190 sevap otomatikman hanenize yazılıyor. Şimdi Fatiha'yı okuduğunuzu düşünün. E, 6600 küsur ayet diyelim, 66 ayet olsun, çarpı 10. E, ve o harflerini sayın. Yani binler, yüz binler sevap zaten hanenize yazılıyor. yazılıyor. Şimdi okuduğunuz bu hatimleri, ayetleri vefat edenlerin ruhuna gönderebildiğiniz gibi sevabını yaşayanlara da bağışlayabiliyorsunuz. E siz de yaşadığınıza göre zaten bundan istifade etmiş oluyorsunuz. Yani göndermeseniz bile ondan istifade etmiş oluyorsunuz. Sadece Ya Rab, kendi ruhuma da dediğinizde fazladan bir kelam etmiş olursunuz. Ona demeye bile gerek yok. Cenab-ı Hak size mutlaka on binlerce, şey e, on binlerce, yüz binlerce ne yapıyor? Sevabı asgari olarak veriyor. Ve bu inşallah sizin cennetinize vesile olacak şeydir.